Cumanız mübarek olsun. Allah bu güzel günün içindeki hayırlardan, nimetlerden, rahmetlerden, feyizlerden cümlenizi azami istifade ettirsin. İki can da bahtiyar olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in birkaç hadisi şerifini okumaya niyet ediyorum. Bakalım kaç tanesini okuyabileceğiz. Birincisi, Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuş. Tabii ben ne zaman hadis-i şerifin ravisi Hazreti Ali olunca çok seviniyorum. Tabii öbür sahabe de hepsi başımızın tacıdır. İstanbul'daki Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri bize özel olarak efendim yakınlık duyduğumuz, efendim bize özel ilgisi olacak olan ahirette memleketimizle tabii hepsi güzel fakat Hazreti Ali deyince efendim bir e, büyük sevinç duyuyorum. Çünkü memleketimizde Hazreti Ali Efendimiz'i seven grup grup insanlar var ya işte o grup grup insanlar da Hazreti Ali Efendimiz'in e, böyle rivayet ettiği o, o hadis-i duyuyorlar diye ve duyuyorlar da efendim Hazreti Ali Efendimiz nasılmış Hazreti Ali Efendimiz'i sevenler nasıl olmalıymış ders çıkartırlar diye tabi çok memnun oluyorum. E, o bakımdan bu hadis-i şerif de tabi beni bu cuma sabah, sabahında çok çok sevindirdi, meşgul etti. Çünkü ben sayfayı açmıştım. Bu bizim Ramuz'un 97. sayfasında. efendim. Şimdi farkına vardım e, bu hadis-i şerifin Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edildiğini. Ve sonunda da diyor ki e, kitap, ''Ve ricaluhu yani ravilerinin hepsi çok güvenilen insanlardır diyor. Yani o bakımdan da sahih hadis rivayet etmiş olmak da tabii çok güzel. Hadis-i şeriflerin çeşitleri var. Ama sahih hadis-i şerif tabii bizim için çok sağlam delil. Kur'an-ı Kerim dinimizin temeli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri dinimizin diğer bir temeli. Onlarla dinimizi doğru olarak öğrenebiliyoruz. Hadisleri göz ardı ettiğimiz zaman dinin aslını inceliklerini anlamak imkanı olmayabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim efendim, umumi olarak bahseder. Hadis-i şerifler teferruatını açıklar. Şimdi Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerremallahu vecse hazretlerinin e, rivayet ettiği Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini okuyalım. İnnel hulukas seyye yufzidul amele kema yufzidul hallül asel herkes ezberleyebilir de Böyle kısa hadis-i şerif olunca biliyorsunuz 40 tane hadis-i şerifi ezberleyebilse bir insan Allah onu kıyamet gününde sıradan insanlardan değil de alimlerden biriymiş gibi efendim, muameleye tabi tutacak. Mahşer yerinde özel ikrama erecekler. Onun için 40 tane böyle küçük cümleyi ezberlemek zor değildir. Onları ezberlediğimiz zaman inşallah orada hususi bir ikrama mahzar olmak çok hoşumuza gider. Oh elhamdülillah halkın arasından... Bizi şöyle ayırdılar, bizi özel makamlara geçirdiler, otursular, Çok şükür elhamdülillah diye tabii ayrılanlar ne kadar sevinirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötü huyden bahsediyor. İnnel hulukas seyyye'e. Yani hiç şüphe yok ki kötü huy yufsidul amele. insanın yaptığı işi, amali salihasını, hayratını, hasenatını, Pesada uğratır, berbat eder, mahveder. Kötü huy insanın iyi amelini bile berbat eder. Niye benziyor, benzetmiş Peygamber Efendimiz? Tema yufsidül hallül asel. Sirkenin balı berbat ettiği, tadını bozduğu, bünyesini değiştirdiği gibi. Bal tatlıdır, hoştur, Efendim kaymakla güzel gider ama sirke karıştı mı işin içine? Tabii o zaman balın da tadı, sevgi kalmaz. Onun gibi... Berbat oluyor iş bal baldır ama İçine sirke düşmüştür ee, Sirke konulmuştur karıştırılmıştır Yanlışlıkla dökülmüştür filan Neyse artık hangi yolla Karıştırılsa akıllı insan karıştırmaz da e, Akıllı insan da kötü huylu Olmaz zaten yani nasıl e, Benzetme olacak tabi Bala birisi sirkeyi karıştırdı Hani Nasreddin hocanın bazı Fıkraları oluyor demiş soğanla Yoğurt yemeği ben buldum icat ettim ama Doğrusu ben de beğenmedim demiş yani Her şey güzel olmuyor Şimdi balın içine keskin bir sirke karıştırıldığı zaman tadı tuzu kalmaz, bir işe yaramaz. Belki faydası da kalmaz. Belki mideye de zararlı olur. Bakarsınız mideyi de deler. Ülser gastrit yapar veya efendim e, kanama yapar. E, doğru değil. Yani evet işte onun gibi kötü huy, insanın kötü huylu olması yaptığı iyi amelleri de amali salihayı, hayratu hasenatı da berbat eder. Başka e, hadis-i şeriflerden bu da malumatımız vardır. Kur'an-ı Kerim'den malumatımız vardır. Mesela la tib, tiblu, sadaka, dikum bilmeni eza buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala hadisleri. Yani verdiğiniz sadakaları, zekasları, hayır hasenatı, başa kalkmak suretiyle, efendim ezalandırmak suretiyle verdiğiniz insanları üzmek suretiyle boş. Boşa çıkartmayın, zerbat etmeyin, iptal etmeyin diyor Allahü Teala Hazretleri. Çünkü onun kalbi kırılınca, yani sadaka zekat verdiğin insanı üzünce sen, kalbi kırılınca bu sefer sadakanın, zekatın e, bir sevabı kalmıyor. Neden? Üzdün adamcağızı, kalbini kırdın, belki bir köşede ağlattın, belki eksik olsun senin sadakan, hayırın, hasenatın diyecek gibi bir duruma getirdin adamcağızı. Yahu adam bize yani birazcık bir şey verecek, mahvetti bizi, perişan etti falan diye Üzül, üzülmüşse tabii o zaman ne oluyor? Ee, bizim e, halk tabirleri bazen hoşuma gider, bazen de aklıma geliyor bir defter alayım yazayım diye. Hani kaşıyla verim, sapıyla göz çıkarmak diye bir söz vardır. Evet böyle kaşıkla birisini besliyorsun, neyi yiyecek verecekler veriyorsun. Efendim tatlı, ekşi neyse hoşuna giden şeyi. Tamam adamı besliyorsun. Ama sapıyla da gözünü çıkartıyorsun. Olur mu yani? Beslemek nerede? Göz çıkarmak nerede? iş olmuş oluyor. İşte kötü huyda, efendim, e, böyle e, bir, bir misal vermiş olduk. Sadaka neyle iptal olurmuş? Neyle berbat olurmuş? Neyle sevabı kaçarmış? Başa kalkmakla, minnet etmekle ve, efendim, yüzmekle karşı tarafı verilen tukarayı. İnsan... Fukarayı yüzmemeye dikkat etmeli. Tatlı bir şekilde vermeli. Belli etmeden vermeli. Kimisi vardır, hoşuma gidiyor, görüyorum, uzaktan gözücüyle takip ediyorum. Eline parayı alıyor. Fukaranın yanından geçerken, fukarayla veya camide neyse, efendim, musafaha ederken, avucun içinde para var. Musafaha ederken, parayı ötekisinin eline tutuşturuyor, musafaha yapıyor. Tokalaşma diyelim, hani, <gülüyor> gençler de anlasın diye. Tokalaşmayı yapıyor. Öteki adam bakıyor ki ah ben tokalaştım bu karşımdaki adamla ama elimde de bir şey var. Neyse o da diye vermiyor. Anlıyor işin ciddi olduğunu. O da onu cebine sokuyor. Sonra dışarıya çıktığı zaman bakıyor ki o bir şey vermiş kendisine o arkadaş ama kimse de bu işi fark etmedi. Anlamadı. Seviniyor. E bir de gel bakalım buraya. Sen çoluk çocuğun kaç tane paran pulun var mı? Borcun, harcın var mı? E var. İşte Çoluk, çocuk, kalabalık bilmem ne. Al sana zekatından beş kuruş, on kuruş. Ya hay Allah. Ne diye bağırdın, ilan ettin yani beni mahvetsin. İstemez, eksik olsun. Tabii adam teşekkür ederim der. Almaz o zaman. Ee, yani böyle e, yaptığımız her ibadetin bir efendim bozucu, bozucu tarafı vardır. İbadeti ifsad eden. Veya iptal eden, yani batıla çıkartan, boşa çıkartan veyahut da bozan işi. Kökünden bozuyor. Hani insan birisiyle nişanlanıyor da sonra soruyorsun nişanlanıyor. Ne oldu? Evlendiniz mi? Bozduk hocam. Yani olmadı demek oluyor. Yani bozduk. Nişanı attım diyor. Bozuldu diyor. Bozduk diyor. Ya bozuluyor ya sevabı kaçıyor. Güzel e, davranılmadığı zaman. Tabi namaz kılarken de böyledir. Hacca giderken de böyledir. Hacca gider insan Tabii hac çok sevap. Ömürde bir defa yapılan muhteşem bir ibadet. Hem mali yönü var, hem sessi yönü var, hem de efendim manevi kalbi yönü var. Yani mal mal harcanıyor, para harcanıyor. E, Sağlıklı olması lazım insanın. Efendim zengin olması lazım. Parasal yönü de var, mali yönü de var. Efendim kalkıyor gidiyor diye ama öyle şeyler yapıyor ki haçta haççı iptal oluyor. Yani ne olmak? Batıl olmak, boşa gitmek. Veya ifsad oluyor. Ne demek? Yani bozulmaz. Efendim, hiçbir şey yaramaz duruma gelmek. O da kendisini hacı sanıyor. Bir de hacılıktan dolayı övünüyor. Levhaya yazıyor. Etrafa söylüyor. Ben hacıyım. Ben nereden hacısın? Durmadan Kabul oldu mu? Olmadı mı? Allah senin ibadetini yüzüne mi çaldı, çalmadı mı? Kendisini hacı sanıyor. Bütün ibadetlerde efendim, insanın güzel huylu olması lazım. İbadetleri iptal edecek. İfsad edecek hususlar nelerdir, ne yaparsan bu ibadet boşa gider, ne yaparsan bu ibadet bozulur, sevabı kalmaz, Efendim, yeniden yapılması lazım, baştan, sil baştan olur. Bunları öğrenmek lazım. Tabi İlmihal kitaplarında aslında İlmihal kitaplarının klasik bir yazım tarzı var. Efendim, e, o tertibe göre anlatıyorlar ama bence bu devirde, bu devirin insanlarına biraz başka türlü bu işin önemini anlatmak için Tertiflerde filan biraz değişiklik yapmak lazım. Yani bir namaz kılıyorsun, namaz bozulabilir. Aman şunlara şunlara şunlara dikkat et, o zaman kıldığın namaz boşa gider, havaya gider diye efendim ilk önce onları ifade etmeli ki insan ilk önce onu bilsin. Onu bilmiyor, namaz kıldım sanıyor. Sonra orucu, biz mesela Ramazan ayı geçti, aman dedik orucun sevabını şunlar şunlar bozar, iptal eder, iftar eder. ''Aman bunlara dikkat edin, bunları işlemeyin, orucunuzu güzel tutun, sonra akşama aç ve susuz kalmaktan başka elinize hiçbir kar geçmez.'' diye ikaz ettik. Başında da Ramazan gelmeden en nerede vaaz ettiysem arkadaşlara, efendim, cemaatimize bunları böyle hatırlasın. Dedim ki ''Bak oruç sadece sabahtan akşama kadar aç kalmak değildir, aman şunlara şunlara dikkat edin.'' diye sıraladım. Haç böyledir, oruç böyledir, namaz böyledir, fikir böyledir, fikir böyledir.'' Hayır hasenat yapmak böyledir, zekat sadaka böyledir. Bu halde efendim ne yapmamız gerekiyor muhterem kardeşlerim? Ahlakımızı güzelleştirmemiz lazım geliyor. Tabi ahlakı güzelleştirelim ama yani bu güzel ahlak, güzel huylar kapalı çarşıda mı satılır? Cevahir bedesteninde mi satılır? Efendim kiloyla mıdır, metreyle midir? Neden alınacak, nasıl elde edilecek bu güzel huylar, nasıl kazanılacak? Bu tabi öyle o kadar çarşıdan almak gibi, elbise almak gibi sırtına giyeceğin konfeksiyon iyi geldi. Tamam. Bu elbise benim diyebiliyorsun ama böyle kolayca elbise giyer gibi iktisap edilemiyor güzel huylar. Bir kere bir kere tabii aile eğitimi diyoruz biz. Herbiye aile eğitiminden başlar diyoruz. Bizim çok kıymetli bir profesör dostumuz var. Allah razı olsun. Çok da tatlı konferanslar verir konuşur efendim biz de çok seviyoruz kendisini o bir konferansta anlatmıştı çocuk eğitimiyle ilgili demişti ki çocuğun terbiyesinde 8 husus vardır 8 nokta vardır 8 madde vardır bunlar tamamlandığı zaman çocuğun terbiyesi tamam olur çocuk anasından doğduğu zaman anasından doğduğu anda hani bir ağlıyor çocuk ınga diyor annesinden doğduğunu dışarıdakiler anlıyorlar Ha, çocuk doğdu bak ınga dedi diye anlıyorlar Ha, ınga dediği zaman 8 maddelik terbiyesinin 5 maddesi geçmiş olan gitmiş oluyor. Daha önceden lazım bazı şeyler, bazı tedarikleri daha önceden yapmak lazımdı. Biz de şaşırdık ya 8'in 5'i geçer mi çocuk ınga dediği zaman? Ömrünün boyunca sonra iyice tahsiller görecek. İlk önce kuşkuyla karşıladık profesörlük sözünü. Yani 800 maddeden 5 maddesi ınga deyince bitti artık elden bir şey gelmez. ...yapılamaz. Sıralasın bakalım... ...buna neler diye sıkıştırdık. Tabii zaten de o sıraladı. ha Ne diyor? Bir kere diyor... ...insanın eşini güzel seçmesi Oradan başlıyor işte. tabi Bir kötü eşi... ...eş olarak seçti mi insan... ...o kötü bir annenin... ...veya kötü bir babanın çocuğu olacak... ...bu an çocuk. Geçmiş ola. Anne baba kötü olduktan sonra... ...kötü demirden iyi kılıç yapılabilir mi? Gitti. Bir tanesi gitti... Efendim şöyle olacak böyle olacak diye ispat ediyor efendim beş tanesinin hakikaten geçmiş olduğunu kalıyor geriye efendim tabi anne karnında bile çocuğun eğitimi terbiyesi var helal lokma yemesi var haram lokma ile beslenmiş bir annenin karnındaki çocuktan hayır gelir mi gelmez eski alır dağlara çıkar çiçek alır efendim nikahı sahih olmayan bir çocuk beledi zina deniliyor biliyorsunuz nikahı sahih değil kimisi Geçenlerde okuduk gazetelerde karnı şişmiş nikahı o zaman yapıyor. Çocuk meydana gelmiş, bunlar evlenmişler daha önceden, daha yeni nikah yapıyorlar. Olmaz, e, oldu yani olmaz ama oldu. Ha, işte bak, o zaman o çocuktan hayır gelmiyor. O çocuk nikahla olmadığı için dereketsiz oluyor, hayırsız oluyor. Anne baba da anlayamıyor ya ben bu çocuğu en iyi okullarda okuttum, çocuk niye adam olmadı? Veyahut da hastalığı doğuyor bakıyorsunuz efendim bir problemli çocuk olarak soğuyor. Neden? Annesi babası hani içkici vesaire çocuğa tesir ediyor. Esrar kullanırsa tesir ediyor efendim, Oralardan kaybetmiş oluyor. Demek ki anne karnında terbiye var. Ondan sonra anne kucağında, aile yuvasında terbiye var. Ondan sonra nihayet geliyor işte okula. Çocuk ilkokulda, ilkokula okumaya başlıyor ama e, Eski filozoflardan birisi demiş ki okuma yazma bilmeyen cahil bir millete okuma yazma öğretirsen ne olur? Okuma yazma bilen bir cahil millet olur. Cahillik bitmez ki okuma yazma ile cahillik bitmiyor. Okuma yazma sadece bilgiyi arttırıyor. Adam da adam olmadığı için okuma yazma ile öğrendiği bilgileri banka soymakta, kasa açmakta, efendim yol kesmekte kullanıyor. Polise taş çıkartıyor, efendim askeri yüzüyor, yoruyor. Efendim, sıyrılıp kaçması video. Neden? Zeki tahsil gördü. Her şeyden haberdar, onda bilgili keşke cahil olsaydı. Yani kaplanın bir de kanadı olunca yapacağı şerzin, yapacağı zararın haddi hesab olmaz. Duvarın öbür tarafına da uçar, atlar. Orada da insanları yakalar, çatır çutur yer. Binaenaleyh yani kötü insanın birçok donanımlarla donanması, birçok meziyetlere, alete, edevata, imkana sahip olması kötülüğü yaygınlaştırıyor. Onun için... Tabii şu aile şey ailede önemli ama insanın eğitimi tarzı tabi tabii ana babasının tesiri var, soyunun, muhiddin'in tesiri var efendim. E, annesinin onu beslerken helal süt vermesinin, efendim helal lokma yemesinin tesiri var. Tabii bunları materyalist insanlar kabul etmeyebilir. Başlar böyle şeyleri diye düşünebilirler. Ondan sonra da ailede güzel bir eğitim görmesinin tesiri var. Efendim, ondan sonra yine yetmiyor. Çünkü aileden sonra, efendim, deniz kenarındaki gemimiz çalkantılı, efendim, okyanuslara açılıyor, hayatın okyanusuna açılıyor gemimiz. Orada büyük dalgalar var, fırtınalar var, kasırgalar var, efendim, gemileri parçalayan, efendim, çok büyük tehlikeler var. O zaman tabii insanın gene bir takım şeylerde takviye olması gerekiyor. Eskiler ne yapmışlar? Eskiler bizim bu dediğimiz, saydığımız, saymadığımız bütün eğitim unsurlarına dikkat etmişler. Efendim iyi bir aileyle çocuklarını evlendirmeye dikkat etmişler. Efendim ondan sonra nikahlı olma, bir nikahta hayır bereket olsun diye efendim dualarla camide namazlar kılınarak düğünün yapılmasına, düğünde efendim içki vesaire işte içilmemesine. E, ...tabii her şeye dikkat etmişler... ...hayırlı, dualı, güzel bir yuva... ...efendim iki tarafta Müslüman, mütedeyin... ...ondan sonra evlatları olmuş... ...hani kimisine de besmelesiz diyorlar... ...yani besmeleyi unutmanın bile zararı var... ...yemeğe oturup da insan besmelesiz yemeye başladı mı... ...şeytan onun gıdasına ortak oluyor... ...evlendiği zaman besmelesiz başladı mı... ...şeytan onun eşine ortak oluyor şaşırmışlar sahabi-i kiram ya Resulallah şeytan bizim ailemize de mi ortak olur? Evet ortak olur ve onun çocukları olur. Şeytanın çocukları olur. Sen yani besmelesiz olursa Allah sığınmazsan öyle olur buyurmuş bunlar için biz, bizce görünmeyen tarafları ilahi tarafları manevi tarafları tabi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz görüyor onun için e, tertemiz bir yuva kurmuşlar dualarla ondan sonra herkes helal lokma yemeye dikkat etmiş Ticareti, ticaretini güzel yapmış, sanatını güzel yapmış. Zaten sanatta da şey varmış, bir kontrol varmış. Esnafın kendi kendisi kontrolü varmış. Esnafın bir ağası varmış. Bir efendim, yiğit başı denilen esnaf başkanı varmış. Sabahleyin betmenelerle açılırmış herkesin dükkanı. Kimse kimsenin çırağını ayartıp kendisine alamazmış. Daha fazla ayrı haftalık verirmiş. Öyle çırak gelirmiş, ustasının elini öpermiş. İşe öyle başlamış, usta ona efendim işi güzel öğretirmiş. Yapılan mal, yapılan mal kalitesiz olursa esnaf teşkilatı müdahale eder, o esnafı cezalandırılmış. İcamında işten men edermiş, orada ticaret yapmaktan men edermiş. E, helal lokma ile efendim yalan yere yemin etmeden, aldatmadan ticaret olurmuş, kazançlar güzel olurmuş. Efendim sonra da tabii bir İslam terbiyesi var. Osmanlı nedir? Osmanlı günlük yaşattılar. İslam hayatını, Allah'ın emirlerine, ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri yedi asır uygulayan, uygulayarak yaşayan bir İslam toplumu. Örnek İslam toplumu. Şimdi bu toplumun 7 asırlık birikimi var. Tecrübesi var. Oturması, kalkması var. Paşa Efendi konak yapıyor. Haremlik, selamlık yapıyor. Padişahın sarayında da haremlik var, selamlık var. Yani kadınlar, erkekler Beraber oturmamışlar. Bunlar ölçülmüş, biçilmiş şeyler. Ta Peygamber Efendimiz'den geliyor. Peygamber Efendimiz, kızı Fatımat-ı Zehra validemizin hane saadetine ziyarete gittiği zaman yanında da sahabesi varken kızına sesleniyor uzaktan. Kızım, biz misafirlerle seni ziyarete eve geliyoruz. Perdenin arkasına çekil. Misafirler var yanımda. Yalnız ben tek başıma değilim. Yanımda ashabımdan misafirler var. Perdenin arkasına çekil kızım diyor. Düşünün ki ziyaret eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yanındakiler yıldızlar misali, sahabe-i kiram, evine gittiği insan, Peygamber Efendimiz'in mübarek kızı kerimesi, cennet hatunlarının efendisi, Fatıma anamız radıyallahu teala anha, ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, perdenin arkasına çekil e, Yanında erkekler var. Mahremler var diyor. Şimdi bu sözler niçin söylüyorum? Tabii Tesettürün karşısına çıkanlar ibret alsınlar, hatalarından dönsünler diye söylüyorum. Sonra bu tesettürün kimler karşısında? Biz ilericiyiz, biz layıkız, biz moderniz, biz çağdaşız filan diyen. Bir kısmı da bunların, bizim Hz. Ali Efendimiz'in taraftarları, onu seven insanlar görsünler. Bakalım Fatıma anamız nasıl yaşamış, efendim hani böyle ibadeti de şeyi de beraber mi yapmışlar, ayrımı yapmışlar, oturmayı... Nasıl yapmışlar? Görsünler. Şimdi dost acı söyler, düşman güldürür derler. Efendim biz hakikatleri söyleyelim de Allah'ın divanında bizim yüzümüz ak olsun, anlımız açık olsun. Ya Yarab Rabbi ben o kardeşlerime hatırlattım bilgileri söyledim diyebilelim diye şey yapmış oluyoruz, anlatmış oluyoruz. Demek ki efendim İslam toplumunun güzel bir örneği yani asırlar boyu Örnek bir İslam ailesi nasıl olur? Osmanlı bunu tasvir getirmiş. Et paşası var. Hacca gitmiş efendim cami yaptırmış, hamam yaptırmış, kütüphane yaptırmış, minareler, dinar paşa hazretleri var. Esnaf var, halk var, efendim şeyh efendiler var, müritleri var, efendim tarikatlar var, kerasimleri var, zikirleri var. Bir alem yani ben diyorum ki keşke o alemi şimdi Kitaplardan bütün teferruatı toplayabilsek de, şöyle bir bölgede uygulayabilsek, bakın nasıl dünya hayran olacak. Allah Allah, bunların evleri ne kadar güzel, kafesleri ne kadar tatlı, cumbaları ne kadar hoş, sedirler ne kadar rahat, mangal ne kadar pırıl pırıl orta yerde parlıyor, ne kadar rahat. Her şeyi beğenecek. Yani görseler hayran kalacaklar. Ben de temenni ediyorum, yani hiç olmazsa şöyle göstermelik bile olsa diğerlerde bunu uygulasak da anlatabiliyorum. Biliyorsunuz bu kötü huyun ameli efendim bozması efendim meselesi sirkenin balı bozması gibi bozması meselesine birkaç misaller daha hadis-i şeriften çıkartabiliriz. Siz de duymuşsunuzdur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki mesela haset kötü bir huy değil mi? İnnel hasede yekülül hasenatü kematekülün narul hatab. Haset insanın hasenelerini yani iyilik yapıp da güzel ibadetler hayırlar yapıp da kazandık kazandığı sevapları innel hasede ye külül hasenat bu sevapları hasenatı kıskanç olması haset etmesi yakar yer ateşin odunu kül etmesi yeyi yiyip, yiyip bitirmesi yok etmesi gibi nasıl ocağa ateşi ateşe odunu koyuyorsun, kocaman ağır bir şey. 3 kilo, 5 kilo kesilmiş bir odun. Koyuyorsun, ondan sonra 2 saat sonra bakıyorsun, kül olmuş bir avuç Bir avuç kül kalmış. Ne oldu? Odunu ateş kül etti. Yani yandı, yandı, gitti İnsanın hasenatı da kötü olduğu zaman huyları, mesela buradaki huy kötü huy haset. Haset eden, edenin haset etmesi, kıskanması iyiliklerini kül ediyor. Yakıp, bitirip kül ediyor. Demek ki e, burada da konuşmamızın başında söylediğimiz hadis-i bir misalini görmüş oldum. Bu hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki mübarek kardeşlerim bizler Müslüman olarak tabi ibadetimizi edeceğiz. İbadetleri severek yapıyoruz. Namaz gözümüzün bebeği, oruç gelince ülkemizin şehreti değişiyor. Minareler efendim kandillerle donanıyor, camiler müminlerle doluyor. Efendim akşam ziyafetleri, iktarlar, hediyeler, efendim, sadakayı, fıtırlar, zekatlar Değişiyor toplum. Bir başka güzel hale bürünüyor. Tamam, bir güzel e, böyle ibadetleri severek yapıyoruz. Seviyoruz ibadetleri. Orucu da seviyoruz. Zekat vermeyi de seviyoruz. Hacı da seviyoruz. Ömreyi de seviyoruz. Namazı da seviyoruz. Her şeyi seviyoruz ibadetleri. Seviyoruz ama ibadetlerin e, yapılmasıyla, hayır hasenatın yapılmasıyla hasıl olan haseneler, iyilikler, mükafatlar Elden gidebiliyor. İbadetin sevabı yok olabiliyor. Yani i̇badet bozulabiliyor. İbadet boşa gidebiliyor. Kazanılmış sevaplar da kül olabiliyor. O halde neye dikkat etmemiz lazım? İbadet etmemiz lazım ama güzel huylu olmaya da dikkat etmemiz lazım. Huyumuzun güzel olması lazım. İnsanları ekseriyetle cennete sokacak şey, güzel huydur, takvadır diye Peygamber Efendimizin hadisi şerifi var. Ekseru ma yudkhulun nasel cennette takvallahi ve kuluk insanları ekseriyetle cennete sokacak olan sebep neden bu adam cennetlik oldu? Neden bu adamı Allahu Teala Hazretleri cennete e, efendim sokuyor, mükafatlandırıyor? Neden? Ekseriyetle güzel huyundan dolayı, takvasından dolayı, takvada tabii günahlardan sakınmak demek. O da bir huy. Sakınma duygusu. Yani açgözlülük değil. Efendim hemen ne bulursa yutmuyor, elini her şeye uzatmıyor, e, her aklına geleni yapmıyor. Takva ehli, ölçüyor, biçiyor, düşünüyor, taşınıyor. Efendim günahsa yapmıyor, tehlikeliyse kaçınıyor, şüphelinin yanına bile yanaşmıyor. O da bir güzel huy, o da bir huy. Yani şu adam takvalı, bu adam takvasız. Onun huyu güzel, bunun huyu kötü, o da bir huy. Ha, demek ki ek insanlar takvalı olmaktan dolayı, Güzel huylu olmaktan dolayı cennete giriyorlarmış. O halde ne yapacağız? İbadetlere özen gösterdiğimiz kadar ve hatta onları bile iptal ettir. Çünkü kötü huylar, onlardan da fazla her şeyden önce ahlakımızın güzel olmasına dikkat edeceğiz. Böyle bir dikkat var mı? Çevremize bakalım. Kendi kendinize sorun. Etrafınızdaki insanları düşünün. Akrabanızı, komşuları, iş arkadaşlarınızı düşünün. Var mı toplumumuzda yani ahlakını güzelleştirme eğilimi var mı? Böyle bir özlem, böyle bir çalışma dile getiriliyor biliyor mu? Gözle görülüyor mu? Var mı böyle bir ahlak eğitimi çalışması? Yok. Böyle bir şey düşünülmüyor. Hatta özel sohbetlerden kesitler alsak, banta alsak özel konuşmaları çoğu ahlaka aykırıdır. Çoğu insanın temayülleri eğilimleri efendim kafasındaki niyetleri kötülüğe doğrudur onu da söyler ya vallahi elime fırsat geçse şöyle yaparım böyle yaparım diye ağzını açıp gözünü yumup öyle şeyler söylüyor ki insanın tüyleri diken, diken oluyor güzel ahlaka bir eğilim yok güzel ahlak kazanmak için bir çalışma yok kötü huylardan kurtulmak için bir efendim çalışma yok ne biçim toplum kötüye doğru giden bir toplum bu iyi şey değil hayra alamet değil eskiden nasıldı Eskiden bu iyi ahlakı öğrenmek ve öğretmek için sistemler vardı, eğitim metotları vardı, eğitim mekanları vardı, eğitici insanlar vardı, mürebbiler vardı, efendim mürsitler vardı, e insanları efendim böyle pratikman, özel hayatlarında efendim eğiten şu şöyledir, bu böyledir diye gösteren insanlar vardı. Bir insan delikanlı olduğu zaman. Efendim bülü uçağına erdiği zaman, hele evlendiği zaman artık annesinin babasının sözünü kim dinler, dinlemiyorlar. Ama bizim eski toplumumuzda yaşlı adamları bile efendim yola getiren, onlara bile nasihat eden e, merciler vardı, makamlar vardı, kişiler vardı. Onların bir sözü iki edilmezdi. Herkes karşısında düz çökerdi, başını kaldırmazdı, gözüne bakamazdı. Bir sözünü iki etmezdi. Alın Mevlana Celaleddin'i Rumi. Bir vezire, bir fakirin işini söylemiş. Cennet mekanı rahmetullahi aleyh. Çok hoşuma gidiyor. Efendim demiş vezir, o zamanki devlet adamı, bu işe divan razı olmaz demiş. Divan tabii hani o devlet dairesindeki yetkilik kimseler demek. Mevlana Hazretleri tebessüm etmiş, bir latife yapmış orada. Sizin demiş güzel huylarınız, halleriniz divandan daha kuvvetlidir demiş. Ama bu ikinci divan div kelimesinin çoğulu. Div, divan, divler demek yani. Bir de fahşa da şeytan manasının geliyor. Yani sizin, e, siz ağırlığınızı koydunuz mu divanın hükmü olmaz. Yani şeytanların hükmü olmaz, bu iş olur demiş. Divan kelimesini böyle şeyli kullanmış. iki anlamlı hani e, kullanmış. Ötekisi memurlar bu işe razı olmaz diyor. O da verikim manasıyla efendim yani siz ağırlığınızı koydunuz mu divan yani devler yani şeytanlar efendim bu işe e, mani olamaz diye bir latife yapmış. Adam gülmüş tabii dediğini dinlemiş. Sonra bir yetkili şahıs gelmiş, kapısından içeri almamış Mevlana Hazretleri. Çok hoşuma gidiyor. Sonra neden sonra almış da efendim huzuruna oturmuş hiç konuşmamış. Neden? O adamın zalim olduğunu, yoksulları ezdiğini, rüşvet aldığını, kötü işler yaptığını biliyor tabii onun için. Adam da durmuş durmuş durmuş. Devlet adamı çok yüksek ama karşısındaki maneviyat adamı ondan çok daha yüksek. Mevlana Hazretleri. Demiş ki, efendim bana bir nasihat et. En sonunda hiç konuşmayın da, nasihatle konuşturmaya çalışmış. Efendim bize bir nasihat eder misiniz, bana bir nasihat eder misiniz? Rahman sultan etti, sen şeytana hizmet ediyor. Başlamış böyle. Hem nükteli, hem de ağır söylemeye. Adam hüngür hüngür hüngür, hüngür, hüngür ağlamış. Pişman perican, öyle çıkmış huzurunda. Şimdi, böyle müesseseler vardı bizim toplumumuzda. Yani Padişahı Bakanı, efendim, şeyi, veziri efendim hatasını söyleyip yola getiren yani bir makam ve şeyler vardı şahsiyetler vardı, müesseseler vardı biz bu müesseseleri ne yaptık bu müceherleri ne yaptık darmadağın ettik, hazineyi yağmalattırdık bunlar güzel şeylerdi, bunlar bizim cihanda yüzümüzü ak eden şeylerdi, bugün Mevlana'ya Avrupalılar, Amerikalılar sahip çıkıyor onlar hayran oluyor, bizim birçoğunun onların sevgisinden sonra haberi oldu Mevlana'dan yoksa Mevlana'ya da gerçi deyip çıkabilirlerdi. Efendim, kötü düşünebilirlerdi. Onun için bizim de ne yapıp yapıp kötü huyları atacak bir çare bulmamız lazım. İyi huyları iktisap edecek, öğrenecek bir mektep bulup oraya kendimizi kaydetmemiz kaybet, lazım. Kötü huyları iyiye döndürmenin yolu yöntemi e, tasavvufta beyan ediliyor ve tasavvuf insanları temalatı insaniyeye, ahlatiyeye ulaştıran bir eğitim müessesesi Allahu Teala Hazretleri gerekli eğitimleri Görüp de Allah'ın sevdiği Kamil insanlar, güzel huylu insanlar Olmayı cümlemize nasip eylesin Varsa üzerimizdeki kötü Huyları atmayı, onlardan kurtulmayı Nasip eylesin, işi temiz Kalbi temiz, aklı temiz, temiz Fikri temiz, niyeti temiz işi temiz ve yaptığı işler İftad olmayan, iptal olmayan Allah ilginde makbul olan Amelleri işleyen kullar eylesin Allah cümlemizi Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Efendim, rahmetine mazhar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin cümlemizi. Sevdiğimiz, çocuk çocuğumuz, akraba ve bizlerimizle beraber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bersen.